Alp Ula Gaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Bayer. Evet. Yine spor programında büyük ölçüde spor dışında etik ve temel kriz meselelerini konuşacakmış gibi bir halimiz var. Çünkü... Bu şike ve şiddet kullanımı meselesi yasasında indirimler yapılması günün konusuydu. Arkadan da bir Kulüpler Birliği diye bir kuruluşun Türkiye'de demokrasisinde ve siyasetinde önemli bir rol oynamakta olduğunu giderek artan bir rol oynamakta olduğunu görüyoruz. Bunları birazcık konuşarak başlayalım diyoruz. Ne diyorsun? Konuşalım evet. Kanun sporda... ...şiddet ve önlenmesine dair... ...kanun meclisten çıktı... cumhurbaşkanına gitti ama onun da galiba... ...bir takım rahatsızlıkları var... ...sonra da iki gündür... ...Anadolu Ajansı'ndan... ...gelen haberlere bakıyorum... ...neredeyse yani Süper Lig, Birinci Lig... ...birçok Lig'den kulüp başkanlarından... ...görüş almışlar... ...herkesin farklı görüşleri var... ...yani bazı şey diyor... Ee, ...cezaların ağır olması iyiydi... düşülmesi kötü... ...öbürü cezalar çok ardı diyor zaten... Farklı farklı sesler var. Şike ee, iyidir diyene henüz rastlamadım. Bizim açık gazete ekibi dışında. Biz şikenin <gülüyor> serbest bırakılmasını savunuyoruz zaten. Şeyler var tabi. Bu şike soruşturması tüm çok bozdu diyenler. Onlara evet. rastladım. Peki bir de şeyi de söylemek istiyorum. Yani Ee, onaylanmak üzere işte Çankaya'ya gönderilmiş bir yasa değişikliği Gül de e, başbakan, e, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bundan rahatsızım deyip e, Bülent Arınç da önce alkışlayıp sonra feryat etmek etik değil diye de bir başbakan yardımcısından da NTV yayınında görüşlerini dile getirdiği söyleniyor. Peki o zaman şeye ne diyeceğiz? Bu Kulüpler Birliği de aniden başın, başlarında da Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in bulunmadığı kuvvetli bir taarruza geçti. Önce bir şeyden federasyona yaylim ateşi gördük. Lütfü Arıboğan ve hukuk danışmanının Fenerbahçe aleyhine sözler söylediğini Belirtiler arkasından da şimdi bu Kulüpler Birliği olmaz hemen yasayı acilen onaylasın diye Cumhurbaşkanı'na tırnak içinde neredeyse müdahale sayılabilecek bir etkisi oluyor. Ne Neler olup bittiğini anlamak çok zor doğrusu. Aslında Kulüpler Birliği Vakfı benzer orga, organizasyonlar içinde Avrupa'da en yetkisiz ve yetkisiz diyebiliriz. Öyle mi? Çünkü şöyle... Yani her ülkede demeyeyim çünkü bilmiyorum her ülkeyi ama Avrupa'nın önde gelen futbol ülkelerinde futbol federasyonu ve tamamen iki ayrı yapı. Ee, yani orada kulüpler Birliği vakfı ya da Birliği sadece kulüp çıkarlarını belli bir grubun çıkarlarını savunan bir e, sivil toplum örgütü gibi değil, bütün ligi yöneten bir kurum gibi çalışıyor, yönetiyor. Yani Almanya'da Fedasyon ayrı ve Almanya Ligi ayrı. Yani Almanya Ligi'nin CEO'su, başka başına bir organizasyonu, çok organize bir yapısı. Keza İngiltere zaten e, League kelimesi, yani futbola, League kelimesini futbola sokan birlik kelimesini futbola sokan ülke. E, 1888'dir herhalde futbol ligin kurulması İngiltere'de. Dünyanın evet. ilk lig futbol ligi. E, İngiltere Futbol Fedasyonu galiba 1872 kuruluşu. Yani kulüpler bir birlik oluşturup maçlar oynamaya başlıyorlar ve onun organizasyonunu da kendileri yapıyorlar. Ha şudur. Futbol Federasyonu nasıl gözetiyor bunu? Hakem veriyor. Kurallarını gözetiyor. İşte hani şeyini usulüne uygun düzenleniyor bu organizasyon. Onu denetleyen bir yapı gibi. Ama Futbol Federasyonları ne Fransa'da ne İspanya'da ne İtalya'da ne Almanya'da ne İngiltere'de E, ligi organize etmiyor. Onu organize eden kulüpler birliği diyebileceğimiz e, yani o genel başlık altına toplu toplayabileceğimiz kurumlar. Türkiye'de söyleyeyim bizde Türkiye'de Federasyon e, milli takımları yönetiyor, altyapıları yönetiyor ama amatör futbolu kısmen karışıyor. Kadınlar futbolu yönetiyor ve profesyonel futbolun organizasyonunu da yapıyor. Zaten çıkar çatışması da biraz bundan dolayı aslında. Hı -hı. Çünkü e, profesyonel futbol mali olarak futbolun büyük bölümünü temsil edebilir ama e, şey olarak katılımcı olarak aslında çok küçük bir bölümünü temsil ediyor yani futbol Türkiye Futbol Federasyonun e, rakamlarına göre Herhalde e, 350-400 bin lisanslı futbolcu var e bunun e, sadece 400 superlikta oynuyor hadi birinci ikinci 3. lig atın i̇şte belki yani 3.000-4.000 kişiden bahsediyor olacağız. Futbolcular, profesyonel futbolcu olar. Geriye kalan yani belki 400 bin kişi var belki. Yüz binlerce kişi var evet. Yüz binlerce kişi var. Diyeceksiniz ama onlar amatör ama öyle değil işte. Onlar da e, Nizamiyyallah'da futbolun o maçta hakem gidiyor, belli bir organizasyonu var. Hani her maçta 40 bin kişi bekleyemezsiniz elbette ama Türkiye'nin her yerinde futbol var yani İstanbul'da. E, süper amatör, birinci motor ikinci amatör. Yani yüzlerce amatör takım var. Her hafta yüzlerce maç oynanıyor. Sadece İstanbul için konuşuyorum. Ee, herhalde birkaç anı nüfusu düşük il hariç birçok ilde böyle bir yapı vardır. Ee, ama mesela bu profesyonel futbol dışında kalan kurumların temsiliyeti çok az futbol fedasyonunda. Aslında benim fikrim tamamen şu. E, profesyonel lig organizasyonu hakikaten Kulüpler Birliği Vakfı'na Siz çok mu iyi biliyorsunuz? Devredilsin. Ligi de evet. onlar organize etsinler. Hatta şunu da düşünüyorum. Böyle bir daha bağımsız kulüpler birliği organizasyonu olabilmesi için kulüplerin maç oynadıkları bir numaralı tesisin kendilerine ait olması lazım. Bu nedir? Stadyumlar. Türkiye'de stadına sahip olan takım var mı? Galiba yok. Bildiğim kadarıyla. Bu da, yani herkes... bu da ilginç bir bilgi doğrusu. Evet. Evet yok. E, mesela İngiltere'de sanıyorum tamamen kulüpler kendi statlarının sahibi. E, Almanya'da e, herhalde çoğunlukla öyledir. Fransa'da mesela e, ciddi oranda kamunun elinde bir takım statlar. E, İtalya'da yine öyle bir karışık yapı var. İspanya'da herhalde birçok kulüp statının sahibidir. Türkiye'de durum şöyle. Kamu arazilerine işte 49 yıl, 99 yıllarına Ya bir spor tesisi yapılıyor ya da spor tesisi yapılmak üzere işte o kamu arazisi kulüplere tahsil ediliyor uzun süreli. Ama aslında onlar kamu'nun malı. Kulüplerin malı değiller. Kulüpler belli bir kullanım bedeli ödüyorlar. Yani bu Kadıköy'deki Şükrü Sarıcıoğlu stadı içinde, İnönü stadı içinde ve Gazi'nin arena stadı içinde söz konusu. Daha sonra da bunun üzerinden ekstra gelir elde ediyor kulüpler. Bence belli bir uzun vadeye yiyerek statlar yayınlenebiliriz. kamu tarafından devlet tarafından ama sonra uzun vadeyerek kulüplere satılsınlar. Kulüpler kendi tesisinin şey olsun, sahibi olsun. Ama işte 25 yılda, 20 yılda işte ya. yılda 1 yılda 1 milyon mu 2 milyon mu ne ödeyecekse ödesin sahibi de olsun. Ligi de organize etsinler ama Türkiye Futbol Federasyonu'nda mesela yapısı değişsin. Orada profesyonel futbolun temsil oranı mesela %25'e düşsün. %20'nin altına düşsün. Amatör futbol Milli takımlar daha fazla temsil edilsin. Ee, yani delege yapısından ve e, futbol federasyonunun ilgi alanlarından bahsediyorum. Hani ne futbol federasyonu e, bu kadar şey yönetirken e, kulüplere gebe olmak zorunda kalsın. E, bütün futbolu yönetirken. Ne de asıl ilgilenmesi gereken başka alanlar. Belki hani işte gençleri yetiştirmek, yeni kuşaklar yetiştirmek, milli takımlar üzerine yoğunlaşması gerekir, gerekirken bu işlerle uğraşsın. Üstelik daha rahat da karar alabilir. Şimdi yani bu özellikle çike soruşturması her şeyi gün yüzüne çıkardı. Bir karar alıyorsunuz o Fenerbahçeliler. Başka bir şey alıyorsunuz Trabzonlulara alakalı. Öbürünü oluyorsunuz Galatasaraylılar. Hak, hakkını savunmuyor diye. Yönetimde de hepsinin temsilcileri var. Müthiş bir denge politikası lazım yani orada. Evet, şimdi bu kulüpler e, birliği gibi tamamen e, fonksiyonları ve hukuki statüsü de çok net olmayan bir şeyin e, birdenbire Cumhurbaşkanına da e, adeta bir lobi e, gibi çalışarak baskı yaparak imzalayın çağrısı gelmesi de e, yani zaten bir hayli yeri e, çarpık çırpık görünen bu bütün sistemde bayağı sırtan dikkati çeken bir başka yön olarak da karşımıza çıkıyor yani. Yani lobi yapmaları doğal ama yani, Türkiye'de hani belki lobisi en kuvvetli şey zaten e, bu futbol. Yani bu yasa değişik gündeme geldi ne zamandı? Eylül herhalde. Yani, i̇ki ayda yasa çıktı. Evet. Yani, hmm. Başka bir alanda yaptıramazsanız bunu Türkiye'de ya da e, şunu düşünün özellikle büyük kulüpler için Beştaş, Fenerbahçe, Galatasaray, biraz Trabzonspor için Ya da e, daha küçük kulüpler için il bazında söz konusu. Hani Bursa'da Bursa Spor. Ama diğer büyükler için tüm Türkiye'de yani mesela işte böyle bir arazi, bir stat işi, e, ne bileyim hatta bir futbolcu transferi var. Milletvekilleri, bakanlar, valiler hepsi seferber oldular. Yani ben futbolcu transferlerinde parti başkanlığının falan çalıştığını hatırlıyorum. 90'ların sonunda. Evet zaten askeriye de e, genel kurma ve bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önde gelen e, rütbeli isimleri de futbolla son derece yakından ilgili hatta belli kulüpler neyine de konuş konuşan pek çok demeç verdiklerini hatırlıyorum ben. E, daha örneği var. Yalçın Doğan'ın e, çok başarılı çalışması. Fenerbahçe Cumhuriyeti vardır. Galiba evet. 89 yılında yazmıştı. İşte orada e, artık Kimin emriyle Musim Batur olabilir. Yani çok üst düzey bir oran generalin emriyle ama ve uçakla bir maça yetiştiriliyorlar. Çünkü silah altını yani e, asker hizmetlerini yapıyorlar. O evet. dönemde. Uçakla maça yetiştiriliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani bu olduktan sonra zaten. Evet hakikaten. Hani maçtaki alkışma vesaire. Hani, e, daha sıradan kalıyor. yani Hani, o, hani şey olsun da. Fıt dolu işlesin de ülkede geri alı başlar. Aynen öyle. Peki sonuç olarak bir de para tabii. Peki sonuç olarak nasıl bir değerlendirme yapıyorsun geleceğe yönelik olarak? Ne olacak bu işler? Ben Cumhurbaşkanı herhalde çok şey yapmadan imzaladı yani şey yapsa bile geri görüşülmek üzere bildiğiniz üzere veto etkisi yok. O bir geri görüşülmek evet. üzere Gerin gönderiyor. Olacağım. Evet. Hani şey yaparsanız Aynen gönderilsin işte mahkemesi falan var yani. En fazla ufak de, birkaç değişik rötuş yapılır. Yasa değişir yani en sonunda orada bir şey yok. Ee, ama hani futbolundaki bu yapısal programa gelince valla çok umudum yok onun değişmesi yolunda. Yani e, bu büyüklerin hakimiyeti bu kadar e, devam ettikten sonra zaten e, yani bir... E, Kamusal hesap sorma durumunda olması lazım ama kulüplerin kendi içinde zaten sorulamıyor. En son bir haber vardı. Dört büyük kulübün borç takımı bir buçuk milyar TL'ye ulaştı diye. Evet asıl bence şimdi can alıcı bana göre can alıcı noktaya parma bu noktada basmış oluyorsun. Çünkü yani demokratik hesap verilebilirlik hesap verebilme durumu katiyen işlemediği gibi tamamen. E, şeffaf olmayan opak yöntemler kullanılıyor ve sonuç olarak da paranın derin cepler konuşuyor bütün meselede. O yüzden ben de çok sana katılıyorum. Yani bunun pek bir yere götürülmesi mümkün değil. E, hatta bir buçuk milyonun içinde Trabzonspor rakımı hayli küçük. Yani 60 milyon gibi bir rakam gördüm geçen hürriyetimde birinde. Yani Galatasaray başta Beşiktaş, Fenerbahçe üçünün Hatta ben şunu da düşünüyorum hani bu hele 3 büyük kulüpte daha fazladır ya böyle bir Türkiye mali olmuşluk iddiası vardır. Evet. Biz Türkiye'nin kulüpleriyiz. İşte Anadolu, Türkiye vesaire. yani 20 milyon taraftar, 30 milyon toplayınca 100 milyon çıkıyor zaten. Evet. O taraftar sayısını. Madem bu kadar mali olmuşsunuz buna karşılıkla bence e, yıl sonu sezon sonu neyse artıklarını kulüplerin biz bütün hesaplarını görebilmeliyiz. Yani internetten ilan edilmeli. Şudur Gelirler giderler şunu harcadık. Yani o bir bizim sportif sırrımız. Bunu acı. Ben mesela bunu şey için çok kabul edemiyorum. Çünkü bunlar şirket de değiller. Bunlar dernekler. Üyeleri de var ama üyelerden de kaçırıyorlar üstelik şeyleri. Yani üyelere e, şey edilmiş e, nasıl diyeyim üzerinde oynanmış plança veriyorlar. Zaten üyelerin kaçı hani bilanço okuyabiliyor. Bu da şey budur yani o konuda biraz Şimdi bu rakamlar büyüdü ve giderler çeşitlendiği için şey hale geldi. Okumak zor hale geldi bilançoları. Hani kaç kişi okuyabilir? Yani orada da sıkıntı var. Buradan bir şey geçeceğim tabii. Ee, İmam Hapşarıs'a cemaat nezli olurmuş. Yani futbolun dünyadaki Avrupa'daki tepe kurumlarına bakalım. Tabii asıl sorun oradan başlıyor çünkü evet. FIFA ve UEFA'nın böyle bir şeyi yok. Hesap verilebilirlik, verebilme şeyi, verme şeyi yok, endişesi yok. Yani orada bir şeffaflık bir şey yok zaten. Şu bu haftaki e, mektup, dilekçe, savunma rezaletleri ayrı bir komedi. Yani hele şey doğruysa, önce Habertuk'ta çıktı galiba sonra Hürriyet'te de. Ee, e, yani Futbol Fedası'nı şöyle savunuyor. UEFA müfettişinin raporuna UEFA'nın avukatları zorla ibare koyduruyorlar. Böyle böyle e, yaz diye. Yani böyle bir şey varsa zaten... yani bu kanıtlananı şöyle bütün UEFA yönetimi vesairenin ittifakmış. Ama ne olacak? UEFA onu çok güzel kılıfını uyduracak. Haklı gösterecek ve çıkacak en sonunda. Peki o olayda bir detay daha verir misin? Yani iddia nedir? Türk Futbol Federasyonu temsilcileriyle UEFA temsilcileri arasında yapılan görüşmede ne iddia ediliyor? şöyle işte Ağustos ayında herhalde bu Şampiyonel ligi kurallar çekilmeden birkaç gün önce aniden UEFA müfettişi İstanbul'a gelmişti Korni savcı herhalde şeydi savciler nerede görüştü konuşkan işte mı yani ya da vatandaş mı bilmiyorum şeyle e, özel yetkili savcı Berk'le görüştü hı hı. Ee, işte akşamda galiba futbol federasyonu yetkilileri bir yemek yedi ve gitti herhalde yani bir gün bile kalmadı Türkiye'de sonra da onun Vardi bilgiler üzerine işte e, UEFA Türkiye Futbol Federasyonundan bir yazı istedi ya da bizim federasyon yazı gönderdi. Fenerbahçe ihraç edildi Şampiyonlar liginden yeni Trabzon oldu böyle bir düzen. E, şimdi hani kasım ayında ki gelişmelere göre yani iddia göre işte e, konu bir rapor yazmış bu iftish e, şey demiş ki UEFA avukatları Yani bu bir e, haber ama hani şey tarafını bilemiyoruz hakikaten doğru. Doğruysa büyük psikandav. E, Türkiye Futbol Federasyonu'nun iki yetkilisi Fenerbahçe kesin şiki yapmıştır ibaresini koy raporuna. Bana böyle dediler. Ben de bu kanattan yola çıkarak raporumu yazdım ve Fenerbahçe'nin ilaç edilmesi gerektiği e, şeyin işte UEFA kararını aldı bu sayede. Yani UEFA şunu diyor. bize de Türkiye Futbol Federasyonu söyledi. Emin olduklarını. Hani böyle bir ibare koyalım rapora. Evet, onlar da Fenerbahçe istemiyorlar. O, oluyor o zaman. Evet, yani. Hayır Türkiye e, Futbol federasyonu, federasyonu böyle bir şey söylediyse zaten niye gereğini kendisi yapmamış o zaman sorusu da geliyor insanın aklına. İşte soruştur yani hukuki ceza soruşturmasında gizlilik var. Bütün belgelere ulaşamıyoruz. Çünkü e, Futbol Federasyonu öğrendiğime göre e, iddianame e, mahkeme elip kabul edildikten sonra kendi soruşturmasına başlayacak. Yani savcının Hı. sorguladığı herkesle, tahliye edilenlerle dışarıda, edilmeyenlerle cezaevinde tek tek konuşacak. Aile sorgu yapacak. Ha, öyle mi? Futbol evet. sözü, bu... evet, Yani Yapması başka türlü karar veremez zaten. Yani. Evet. 2050'ye kadar tamamlaması da bekleniyor herhalde. <gülüyor> <değil mi? gülüyor> evet. Türkiye, Ligi, Türkiye Süper Ligi'nin 100. yılında falan diye. <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet, belki çok e, yani fazla da e, bütün çok ayrıntılı ve de, ilginç detay var. Küçük ama yani fazla da söze ihtiyaç yok. Çok büyük bir yazma, bataklık vaziyeti var. Tenise geçelim bari sonuç olarak. <gülüyor> evet, e, tenis aslında... Londra'daki Masters başlamadan önce konuşmuştuk 2 evet. gün önce sonra geçen hafta daldık yani şeylerden önce yarı final e, hatta cuma günü galiba son grup oynanıyordu. oynuyordu e, Londra'da e, erkekler e, yıl son turnuvası Masters vardı ve Roger Federer turnuvaya en formda e, fizik açıdan da en diri gelen tenisçi olarak 5 maçında kazanıp şampiyon oldu finalde de grupta yendiği Fransız Songa'yı bir kere daha yenir. Altıncı kez bu turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Bu bir rekor. Daha önce turnuvayı altı kez kazanan hiçbir tenisçi yoktu. Üstelik turnuvayı kazanan en yaşlı tenisçi oldu. 30 yaşında. E, bu arada hani bir kez daha ne kadar büyük bir profesyonel olduğunu gösterdi. E, son iki yıl kendisinden beş altı yaş daha genç ki rakibinin biraz gölgesinde kalmış olabilir Nadal ve için. ama e, Feder hakikaten bu işin tam bir profesörü. Yani e, bir kariyer nasıl organize edilir? Bir tak teniste bir yıl nasıl organize edilir? E, 11 ayı sonunda tükenmeden nasıl tamamlarsınız? Bunun tam bir profesörü. E, Amerika çıktıktan sonra 6 ya da 7 hafta ara verdi. Turnuva oynamadı. So, yani tabii o dönemleri Asla yatarak geçirdiğini düşünmeyelim. Orada kısa bir dinlenme ve ardından tekafiz iki yükleme yapıyordur. O ya Dubai'de çalışır. Gidip orada bir evi var. bazen İsviçre'de oluyor herhalde ama zannetmiyorum herhalde. Belki İsviçre'de olabilir evet. Ee, yükleme yaptı ve döndü. Üç trenimi oynadı. Bazel, Paris ve Mazda 3'ünü de kazandı. Yılı 3... Turnuva ile bir de sezon nasıl kazanmıştı dört şampiyonlukla bitirmiş oldu böylece aslında çok iyi geçmiyor bir sezonu iki rakibine baktığımızda ise yani masters'ı zaten zor zor geldiler orada da tam anlamıyla farmer oldular yani Nadal'a Djokovic grup maçlarında üç maçın ikisinde kaybettiler ve yarı finale bile çıkamadılar ee, enerjileri yani, yetmedi yani, yani zaten hep bahsediyoruz tenis çok zor hani bireysel bir spor sezonu çok uzun 11 ay hani hakikaten İnsan işi değil ee, ama çok yoğun sezon geçirdikleri için e, hani bak bu turnuda e, pek raket kaldıracak halleri kalmadı. Normalde sezonun ortasında belki de set vermeden inecekti rakiplerine. İniliyorlar burada yani Jokoviç için Eylül ayı sonunda şu, şu deniyordu e, profesyonel tenis tarihin en iyi sezonunu geçirdi. Ama demek ki iki ay daha beklemek lazım alınmış bu sözü için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, çünkü Amerikaçı kazandı işte 3 grand slam. Ee, galiba dört tane Grand Slam'lerin altındaki seviyede Master Street'in turnava var. Orada dört turnava kazanmıştı galiba. Ee, i̇şte Nadal'ı altı finalde yendi falan. Müthiş bir sezon. Sadece iki maç kaybetmişti. Müthiş bir sezon geçiriyordu ama ondan sonra işte devamını getiremedi yani. yani Şangay'dan çekildi. Paris'te iki maçı anı üçüncüye çıkamadı. Davis kupasında yenildi. Ee, en son işte burada da iki yenge aldı. Sezonu Bitik bir aile tamamladı. Evet. Federer'in ee, bu durumunun profesyonelliği ve yaklaşım disiplin anlayışını da zaten daha önce iki hafta önce galiba sen bize anlatmıştım programda. Yani şu işte çok yani çok turnuva oynamak değil böyle bir optimum seviye. 22 turnuva değil 18 turnuva oynayayım. Hedef turnuvalarım olsun tabii en büyük turnuvaları oynayacağım ama hani fiziki bir düşüş bir hissettiğimde o turnuvadan çekilirim. Ve en şeyin biçimde e, fit biçimde, sezonlu formda biçimde tamamlarım. E, işte, burada da onu yaptı yani şeyde Londra'da kazandı. Bu arada kariyerin 100. finaliydi. 70. şampiyonluğunu kazandı. ilginç rakamlar evet, herhalde Müthiş tabii. 800'den fazla da galibiyeti var bu arada. Evet. <gülüyor> 83 oldu galiba. <gülüyor> Hiç fena değil. Hiç fena o da değil. profesyonel teresin en başarılı kariyerini geçiriyor herhalde. Evet yani... 2 sene sonra bıraktığında geriye bakıp daha da iyi konuşulabilir. Yani hani 1 2 3 ilk üçte olduğu kesin ama hani 1 mi nedir, 2 midir? Ben mesela en tepeye koyabilirim ama hani bir iki sene daha bekledim bakalım. Çünkü belli ki onun daha atımlık baratı var. Evet, öyle <gülüyor> yani görünüyor. Öyle evet görüyor. yani seneye de şimdi bu diğer iki isim burgunlukları seneye de taşıyabilirler. Yani Evet tabii. Bu bilmiyoruz. O, tabii. Yani, çünkü şöyle Bu dinlenecekler. Ocakta hemen başlıyor. Böyle büyük bir ara yok. Yani Avustralya açık. Ocağın işte 14-15 gibidir. Öncesinde 1-2 turnava. Öyle yani hani 2 ay dinlenelim. Kendimize gelelim değiliz yani. Evet. Süreyi de bitirdik böylece. Peki çok teşekkür ederiz Alp. Evet. Ben kulis yapmaya gideyim. Şey için. Kaan'ın için e, bu arada. Tabii tabii. Yani doğrudan Çankaya'ya. <gülüyor> İyi günler İyi, teşekkür.